Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Tabarık al-Ladhi biyedhihi Mulk ve Huwa 'ala kulli şeyin Qadir. Hükümranlık elinde olan Allah'ın şanı yücedir. Onun her şeye gücü yeter. اَلَّذ۪ي <gülüyor> خَلَقَ Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.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 Herhangi bir bozukluk bulamayan göz yorgun ve bitkin olarak sana dönecektir. Walladazeen al-asma al-dunya bıncabih ve jgalnaa rujum al-shaytini ve jgalnaa rujum al ve sair <gülüyor>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 Orası ne kötü bir dönüş yeridir. İza ulqu fiha sami'u laha shahiqun ve tafur. Tekâdu temayezu min el-gaybi kullama ulqiya fiha fawjun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 اِنَّ الَّذ۪ينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ Şüphesiz ki görmedikleri halde Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.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 أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ الْلَط۪يفُ الْخَب۪يرُ Yaratan bilmez mi hiç? O her şeyi bütün incelikleriyle bilir, her şeyden haberdardır. هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَاِلَيْهِمْ نُشُورُ Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Öyleyse yenin sırtlarında gezip dolaşın ve Allah'ın verdiği rızıktan yiyin. Sonunda dönüş yalnız O'nadır. اَاَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَانِ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 Andolsun ki onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ama bak, beni inkar nasıl oldu? َوَلَمْ يَرَوْا إِلَّا الطَّيِرِ فَأُقَّهُمْ صَافَّتِ وَيَقْبِضُ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ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 Emmen hadzal ladhi huwa jundul lakum yanṣurukum min duni rrahman Inil kafiruna illa fi ghurur Yahut rahman olan Allah'tan başka size yardım edecek taraftarlarınız kimdir İnkar edenler büyük bir aldanış içindedirler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 yemshi mutibban şimdi yüzüstü yürüyen mi daha doğru gider Yoksa dost doğru bir yolda dimdik yürüyen mi? Ulhuvallazi enşâ'akum ve ce'ale lekumü's-sem'a ve'l-edâsâra ve'l-efîdete kâlîlüm mâ teşkurûn. Ey Muhammed, de ki: Sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve kalpler veren odur. Ne kadar da az şükrediyorsunuz.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 bu azap vadi ne zaman gerçekleşecek diyorlar. Kul <gül> inne'mel ilm ve Sendeki buna ait bilgi sadece Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım. Felem <Sessizlik> <Sessizlik> Nihayet o azabı yakından gördüklerinde inkar edenlerin yüzleri simsiyah kesilir. Onlara işte sizin isteyip durduğunuz azap budur denir. Ul De eraytum in ehlekeni Allahu ve men ma'iya au rahimna famen yucirul kafirin. Famen yucirul kafirin min azabin aleem. देखिए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 ne dersiniz, size kim bir akarşı getirebilir?''